Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul'un kuzeyindeki ormanları kurtarmak için harekete geçen bisikletçilerle ilgili bir haberle başlayalım programımıza. İstanbul'da yapımına başlanan 3. köprü haberini daha önce sizlere aktarmıştık. Havadan çekilen görüntülere göre 3. köprü için binlerce ağaç kesildiğini ortaya çıkarmışlar ve hala kesilmeye devam edildiğini de bu görüntüler gösteriyor. Bu durumu protesto etmek için buralar eskiden Hep Tutluktu adıyla eylem düzenleme kararı alınmış. 7 Temmuz pazar günü yani bu pazardan bahsediyoruz. Saat sabah 9.30'da başlayacak olan Eylem için Beşiktaş-Barbaros Meydanı'ndan hareket edilecek. Eylem 3. Köprünün Avrupa'daki ayağının denk düşeceği Garipçe Köyü'nde. Buralar hep tutluktu pankartı asılmasıyla son bulacak Garipçe'de. Eylemciler Beşiktaş'tan Garipçe Köyü'ne bisikletleriyle gidecekler. Gelecekte İstanbul'un kuzey ormanlarına buraları hep tutluktu denmemesi için acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Aydın'ın Söke Ovası'nın ortasından geçen Söke kanalı ölüm kusuyor. Kanalın çatal mevkiyindeki ana tahliye kanalındaki toplu balık ölümleri gerçekleşti. Balığını yedikleri ve tarımsal sulama için kullandıkları kanaldaki balık ölümleri bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yani Ekodost yetkilileri bölgede inceleme yaparak toplu balık ölümlerinin Büyük Menderes Havzası'nın yukarı bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarının kimyasal atıkları ile evsel atıklardan kaynaklandığını tespit etti. Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü, tahliye kanalındaki simsiyah su akarak söke ovasına kadar ulaşıyor. Bunun sonucu olarak balıkların öldüğünü gördük. Ölü balıkları da tepeli pelikan, martı, leylek, karabatak gibi kuşlar yiyor. Kuşların sonunun ne olacağını takip etmek çok zor ama onların da tehlike içerisinde olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Erol Kesici de bu çağda gölleri ve dereleri çöp alanı olarak kullanmanın ilkellik olduğuna dikkat çekti. Kesici, Ege Üniversitesi'nden uzmanlarla yaptıkları ortak çalışmada bölgeden numune aldıklarını ve örneklerin incelenmesine başlandığını söyledi. Kesici, analiz sonuçları gelinceye kadar... Balık avcılığı ve tarımsal sulamaya izin verilmemesi ayrıca ölü balıkların imha edilmesinin de gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda 11 milyara ulaşacak. Bilim insanlarının 2011 yılındaki tahminleri yüzyılın sonunda nüfusun 10.1 milyarı geçeceği yönündeydi fakat yeni hesaplamalar bu tahmine 800 milyondan daha fazla insan eklenmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Tahmini yükselmenin en büyük nedeni ise Afrika'daki doğurganlık oranları olarak gösterildi. NTV MSNBC'nin haberine göre araştırmada yer alan Amerika Birleşik Devletleri Washington Üniversitesi İstatistik ve Sosyoloji Profesörü Adrian Raftery, Afrika'da doğurganlıktaki düşüş sandığımızdan daha geniş bir alanda yavaşladı ve durakladı. Bu nedenle Afrika nüfusu artacak dedi. Günümüzde Afrika nüfusu yaklaşık 1.1 milyar, bu sayının 2100'de 4'e katlanarak 4.2 milyar olması bekleniyor. Rafteri, yeni bulgular, aile planlamasının herkes tarafından erişilebilir olması, kızların eğitim olanaklarının arttırılması, Afrika'daki popülasyon artışına çözüm aranması gibi yeni politikaların gerekliliğine işaret ediyor, dedi. Dünya nüfusu 1990 yılında 6 milyarken, 2011'de 7 milyarı geçmişti ve dünya nüfusu hızla artmaya da devam ediyor. Aşırı ve kontrolsüz nüfus artışı açlık. İşsizlik gibi sorunları da beraberinde getiriyor dünyanın pek çok bölgesinde. Kamilet Vadisi'nde halkın hidroelektrik santrali inşaatına karşı gece nöbeti tuttuğu haberini 3 Temmuz çarşamba günü yayınlanan programımızda vermiştik. Arhavi ilçesinde Kamilet Vadisi'nde yapımı planlanan Taşlıkaya HES projesine karşı çıkan köylüler yaklaşık 5 gündür Çifte kemer Köprüsü mevkinde çadır kurup iş makinelerinin geçişine izin vermemek için nöbet tutuyordu. Yusuf Yavuz'un haberine göre Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi'nde HES projesine karşı nöbet tutan köylüler yoğun fırtına ve yağmur yüzünden dün gece evlerine gidince sabaha karşı iş makineleri vadiye girmiş. Olayı duyan köylüler ise bölgeye giderek iş makinelerinin alandan çıkarılması için harekete geçmiş. Kamilet Vadisi için nöbet tutan gençlerden Erdic Atabay'ın verdiği bilgiye göre bir süredir devam eden HES nöbetini yağmur ve fırtına yüzünden dün gece erteleyen köylüler gece yarısı firmanın iş makinelerini vadiye soktuğunu öğrenince harekete geçmişler. HES firmasının köy yollarını düzeltme gerekçesiyle il özel idaresinden bir iş makinesi talep ettiğini öğrendiklerini anlatan Erdiç Atabay, bölgeye ulaşımı sağlayan bozuk yolun il özel idaresine ait iş makinesi tarafından açıldığını HES firmasının Arhavi'den kiraladığı kepçenin de Ortacalar Köyü yakınında açılan yoldan gece yarısı bölgeye ulaştığını söyledi. Olayı duyan köylülerin Mençuna Şelalesi yakınındaki restoranda toplanmaya başladığını dile getiren Atabay, olay yerine da geldi, Arhavi Belediye Başkanı'nın da gelmesini bekliyoruz, iş makinelerinin alandan çıkartılmasını talep ediyoruz, ortam bir hayli gergin diye konuştu. Umarız yetkililer kararlarını doğadan yana koyarlar, paradan yana değil, gelecek onların da çocuklarının geleceği.